Risale-i Nur'un mühim bir rüknü olan Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh fıkrasıdır. Aziz Üstadım Efendim, Bu acip zamanın en büyük tehlikesi, hadisi şerifle sabit olan ahir zamanda çok ehli sefahet ve gaflet, dünyadan imansız çıkmak yarasını lisan-ı Kur'an-ı Mucizül Beyan'la, Kabre iman ile girmek ilacı ile tedavi eden Risaletin Nur şakirtlerine bir hücceti katıa bahşeden Risaletin Nura hizmet acaba aciz insanların cüz'i ve fazlı ilahi ile hizmetleri nasıl mukabele eder? Belki her iki cihetle bir fazlı ilahidir. Beyan buyurulduktan sonra nasıl gecenin zulumatında yanan bir nur ve bir ziya lisan-ı hali şevkiyle bütün ruh sahiplerini hatta en küçük pervaneleri dahi zulümattan nura çağırıp çıkardığı gibi, risalet Nur dahi lisan-ı hal ve kal ile şeriat kılıncı ile manen idam olmamış ve zulümatta boğulup ölmemiş ehli ilim ve ehli tarikatı davet etmesi, onun Rahim ismine mazhariyeti şehnindendir. İki hatıradan birincisi, İhtiyare hanımlar hakkında ve her zamanda nüfuzunu ve kat'i tesirini gördüğümüz hadis-i şerifin beyan buyurulması, bizleri ve çok alakadar kadınları sevindirdi. Cenab-ı Hak sizden ebeden razı olsun. Amin. İkinci hatıra, gaflet saykası ile veya gözsüz, el yardımıyla bazıların elmas yerine cam parçası aldığı gibi,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 Fakat benim haddim değil ki o hududa gireyim. Ulema ve ümmeti embiye enbiya-i İsrail ferman etmiş. Gavs-ı Azam Şah-ı Geylani, Kuddise Sırruhu, i̇mam Gazali, Kuddise Sırruhu, i̇mam Rabbani, Kuddise Sırruhu gibi hem şahsen hem vazifeten büyük ve harika zatlar bu hadisi kıymetdar irşatlarıyla ve eserleriyle fiilen tasdik etmişler. O zamanlar bir cihette ferdiyet zamanı olduğundan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 Bu sırra binaen, benim gibi bir neferin ağırlaşmış müşriyet makamında ancak dümdarlık vazifesi var. Said Nursi Evet, bu asrın ehemmiyetli ve manevi ve ilmi bir mürşidi olan risalet Nur'un heyeti mecmuası, sayr şahsi büyük mürşitler gibi kendine muvafık ve hakikati ilmiyesine münasip birkaç nevide ve bilhassa hakaik-i imaniyenin izharında, intişarında azim kerametleri olduğu gibi.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 gayet kuvvetli ve halisdir ki, bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahs manevi dalalet karşısında tek başıyla galibane mukabele eder. Hem risalet Nur, sair ulemanın eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermiyor ve evliya misüllü yalnız kalbin keşf-ü zevkiyle hareket etmiyor, belki aklın ve kalbin ittihat ve imtizacı ve ruh ve sair letaifin teavünü ayağıyla hareket ederek evce alaya uçar taarruz eden felsefenin değil ayağı belki gözü yetişemediği yerlere çıkar Hakaiki imaniyeyi kör gözüne de gösterir Sayit Nursi Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi yazıyorum Birincisi geçen sene Ramazanı Şerif'te ehli sünnetin selameti ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görünmemesine hususi iki sebep ihtar edildi Birinci sebep bu asrın acib hassasındandır ki elması elmas bildiği halde camı ona tercih eder. Bu asırdaki ehli imanın fevkalade saf derunluğu ve dehşetli canileri âli cenab affetmesi ve bir tek haseneyi binler seyyatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuku ibadı mahveden adamdan görse ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu suretle ekalli kalil olan ehli dalalet ve tuğyan, safdil dil ile ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatasına terettüp eden musibeti âmenin devamına ve idamesine, belki teşdidine kaderi ilahiye fetva verirler. Biz buna müstehakız derler. Evet, elması bildiği halde, yalnız zarureti kat'iye suretinde şişeyi ona tercih etmeye ruhsat-ı şer'iye var.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 Karayı kırmızı görür, sen dahi doğru gördün, fakat yanlış tatbik ettin. Siyaset cazibesi seni aldattı. Sin'in. Emin ile Feizi'nin üstadlarının garip vaziyetine ve Risale-i Nur'un acip ehemmiyetine delalet eden bir sualleri ve üstadlarının onlara ve emsallerine verdiği bir cevaptır. Sual, alemi İslam'ın İslam'ın ile ciddi alakadar olan bu cihan harbinin dehşetli zamanlarında 50 gün kadar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 Evet, bu küreyi i arza memuriyetle gönderilen her insan, burada misafir ve fani olduğu ve mahiyeti bir hayat-ı bakiyeye müteveccih bulunduğu katiyen tahakkuk etmiştir. O her insan, bu zamanda hayat-ı ebediyesini kurtaracak olan istinat noktaları sarsıldığından, bu dünyasını ve içinde bütün kadar ahbabını ebedi terk etmekle beraber,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 bu muazzam vazifeyi kutsiyenin hizmetine ancak kafi gelebilir. Sair meselelere bakmak bize fuzuli ve yani olur. Yalnız bu kadar var ki Risale-i Nur şakirtlerinin bir kısmı öteki davalar içinde bulunduğu beluzumsuz ve, ve sebepsiz bazen bize akılsızların tecavüzleri ve taarruzları zamanında zaruret derecesinde istemeyerek muvakkaten bakmışız.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 bilhassa ehl-i dalalet ve ehl-i gaflet, merhameti umumiyye ilahiyeden ve hikmeti ta i tamme habersiz olduğundan, nev-i beşere, rikat-i cinsiye, alakadarlık cihetiyle kendi eleminden başka nev-i beşerin şimdiki elim ve dehşetli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor. Çünkü lüzumsuz ve malayani bir surette vazife hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp, afaki ve siyasi boğuşmalara,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 Ben tahmin ediyorum ki bütün küreyi arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran bu memlekette Risâletin Nur dairesine sadakatle girenlerdir. Çünkü onlar Risaletin Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemali hikmetini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden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 Hattsiz tecrübelerle Risaletün Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilir ve buluyorlar. Said Nursi